Kıymetli Harikam Radyo Dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, muhabbetle selamlıyoruz. Muhterem hocamız bize İsa Efendi Hazretleri'nin tasavvufi görüşlerinin hayatını ve menakıbını anlatıyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem hocam bir önceki programımızda bu Esad Efendilerin ilimle alakalı görüşlerine, giriş yapmıştık. daha doğrusu ilmin kelime manası ve ait kelimelerdeki manasını ifade etmişsiniz. Yani ilim sufilerin nazarında nedir? Eee Esad Efendi ilim ve marifetle alakalı neler söylüyor? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim efendim. Efendim, auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin, Ves salatu ve's resulina Muhammed ve ala alihi. Yolun büyüklerinden İmam-ı Gazali Hazretleri İlmi şöyle tarif ediyor. İhya-yü ul-Müddi'nin 3. Zültinin 18. sayfasında Beyrut baskısı. Diyor ki dünya ahiret ve akılla dünya ahiret ve akılla ilgili şeyleri bilmektir. İlim dünya ile ilgili, ahiretle ilgili ve akılla ilgili şeyleri bilmeye ilim deniriliyor. Evet. Yine Muhyiddin İbnü'l-Arabî Kudüs e sırru'l-aziz Hazretleri 23 mertebede ele alır. Diyor ki: birinci mertebesi akıl ilmidir. Bu ilim insan için zaruret eden zaruret hasil eden ya da ardından delil içinde ve o delil vasıtasıyla bilmek şartına dayalı bir görüş sağlayan ilimdirler. Buna akıl ilmi diyor. Evet, akıl ilmi birincisi. İkincisi haller ilmi. Üçüncüsü sırlar ilmi. Yani zahiri ilim birinci anlatmak istediği bu. İkincisi haller ilmi. Bu ilmede ancak zevkle, من نمیزکم نمیاد نمیاد تا میان yarif.'' میزد bilmez.'' را ya. تدارت اومد ایست ایست زوکی ایله زوکی اولاراک اُلاشیلان هالر ایلمی وار یعنی هالر ایلمی زوکی ل اردهدیدر یعنی یاشانارک اردهدیدر یعنی اکلن اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه Bilemez, çünkü ilmin ve aklın sınırları içerisinde bir şey değil. Yaşamayla, yani self-experiment, kendi kendine tecrübe etmekle elde edilen bir bilim. Yaşayacaksın, o zaman bileceksin. Ben anlatamam diyor. Yaşa, ne anladıysan odur diyor. Yani çoğu böyledir. Yani aklı aykırı değil de aklın kuşatamadığı bir alan. Aklı anlayamadığı bir şey. Evet, aklını Akıllı olan bir kimse anlayamazsa... Evet. ...ben bu hal yaşamadım, demek bu yaşamış... ...deyip sayı göstermesi lazım. Ama ben bilmiyorum, aklımda ermiyor... ...böyle bir ilmim de yok benim demesi lazım. Gerekirken... ...Niyazi Mısır'ın dediği gibi... ...herkes hoşaftan anlamaz diyor. Yani herkes inkar ediyor. O, o herkes yan, evet. Herkes hoşohtan anlamayabilir. Yani. Evet. Hoşaftan pardon. E, hoşaftan anlamakla ha. alakalı bir keyifliktir hoşaftan. bu diyor. Yani. Tam evet. cümleye doğru söyleyeyim. E, az önce yanlış ifade ettim. Yani hoşaftan anlamakla alakalı bir şey. Anlarsınız evet. ve anlamazsınız. Anlamayanlar olabiliyor. Onlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Evet. Efendim ilim delillerle bu hali ve zevk ile elde edilen hali tanımayı başaramaz. Sınırlayamaz, had koyamaz. Üçüncüsü de sırlar ilmidir. Yani ilimdeki üçüncü derece i̇bn Arabi'ye evet. göre birincisi. Üçüncüsü de yani sırlar, sırlar ilmidir. Bu ilim aklın sınırının üstünde olan bir ilimdir. Bu ilim Cebrail'in kalbe getirdiği ilham ilmidir. Ki bu peygambere ve velilere özgüdür. Bu üçüncü ilim, ...bütün ilimlerin hepsinin... ...kaplamıdır... ...yani o akıl ile... ...ilgili bilgi, ilim... ...ve hal ile ilgili... ...bilgi, bunları içine alır... ...onlar içlem... ...bu şekilde... ...üçüncüsü sırlar ilmi de bunların kaplamıdır... Evet. Onun ...onlardan daha fazla... ...daha artık bir şeydir... ...sırlar ilmi... ...bu şekilde üç türlü ilim vardır... Birincisini zahir ulemasını yaşıyor. İkincisini dervişler yaşıyor. Üçüncüsü sırlar iminde, dervişlikte ileri gidip İmama Gazzali gibi olup muhyiddin Arabi gibi olup kalbine Allah tarafından talim yani e, yu yani eğer e, e, e, e, e, siz takvalı yaşarsanız sizin öğretmeniniz Allah olur diye üçüncüsü sırlar imi onunla alakalı öğretmen Allah'tır. Üçüncüsünde. Esad Efendi Hazretleri ilmin iyiliği emir ve kötülükten nehi maksadıyla öğrenilmesi gerektiğini söyler. Hmm. ya yani bir bilgi mi öğreneceksin? Ben bu öğreneceğimi yaşayayım, bu öğreneceğimi hayatıma geçireyim. Yani i̇lmin gayesini ifade etmiş oluyor burada. Tabi, bunu ifade ediyor. Hmm. Yani açıram, bir kitap okuyacağız. Kitap okuduğum okuduğumuz zaman ben bundan ne elde ediyorum? İşte burada. ...çok sevdiğim... E, ...Bestami Yazgan Bey'in yazdığı bir şiir var. Şunu okuyayım diyorum. Buyurun. Okuyayım ama... ...yani ben... ...laf söz edebiyat olsun... ...sanat olsun diye değil. Bunun bir paragması var. Ben bundan ne çıkaracağım? Şiir... ...pervaz vurup aşk yurduna... ...düşenlere selam olsun... ...hasiret içire döne dene... ...pişenlere selam olsun... ...yakıp gönül ocağını... Alıp sevgi sancağını bismillah'la kindağını, aşanlara selam olsun sabır taşı soyli mihang azim gerek iman gerek hak yolunda yalın yürek koşanlara selam olsun cennet düşünce yardına dönüp bakar mı ardına ermek için muradına coşanlara selam olsun Bitince hayret zamanı, gelmeli gayret zamanı, dalga dalga met zamanı taşanlara selam olsun. Ve ben aşkı öğrenmek için bunu okudum. Allah'a daha çok sevmek için okudum. Demek ki bir met dalgası gibi benim coşmam, taşmam lazımmış. Evet. Efendim söyleyeyim ve benim bir seller gibi coşmam lazımmış. Hak yolunda yalın yürek, saf yürek koşmak lazımmış. kin dağlarını, düşmanlık dağlarını yok etmem, aşmam lazımmış. Sevgi sancağını aşmam lazımmış. Hasret içerisinde araya araya, döne döne, dolaşa dolaşa pişmek lazımmış. Bunlar ne kadar bende var? Ayna, projeksiyon yapıyorum, kendime yansıtıyorum. Bunlar ne kadar bende karşılığı var? Karşılığı olanlar varsa mesele yok. Ama karşılığı olmayanlar varsa problem var. Evet. Mesele var yani. O zaman kendimi buna göre yanmaya, pişmeye, coşmaya, taşmaya, koşmaya, tırmanmaya, aşmaya hazırlamam lazım. Eksiğimi bu şiirde görüyorum. Allah razı olsun. Estağfurullah. Beslamı yazgan güzel yazmış. Allah ondan razı olsun. Yani bir ilim bir şey öğrenecek misin? O öğreneceğin şey. O öğreneceğin şey işte. Evet. Onu Allah rızası için kendi hayatına geçirmek, onu bir hal olarak elde etmek üzere okursan o zaman problem yok. Ve ilmi sırf Allah rızası için tahsil etmek lazım. Yani hedefle geldiği yer Allah. ilmin anlattım birincisi Gideceği yer yine Allah. Yani ilmin en sonunda seni götüreceği yer bir olmalı. Birden geldi. bir dede bağlanmanı Oktay Sinanoğlu yazmış olduğu bir eserde hangi matematik, hangi kimya problemi formülü, hangi fizik formülü uzun uzun sayfalarca formül yazıyorsun yazıyorsun diyor. Birle biterse formülün doğru demektir diyor. Bilim dünyasında genel kabul gören husus budur diyor. Oktay Sinanoğlu yeni öldü. Allah rahmet eylesin. Tevhid, tevhid yani. Tevhid. tevhid, tevhid anlatıyor. Formüller fizik ve kimya formülleri birle bitiyorsa ...onun doğru olduğunun birinci kanıtı o duruyor. Evet. Yani modern bilim açısından söylüyoruz. Bu i̇şte evliliği, ilimde... ...Allah evliliği. niyetiyle okumak lazım. Evet. O bire ulaşmak. Allah'a varmak. Ben bunu okuyorum. Bu bana ne verecek acaba? Ve benim noksanım ne acaba? Benim noksanımı bana gösterecek. Ben bende olanı göreceğim. Olmayan da göreceğim. Potansiyellerimi, harekete geçirilgimi... potansiyellerimden harekete geçiremediğimi kinetize edemediklerimi de göreceğim ve kendime bir boy aynası olarak bu aynaya bakarak kendimi düzelteceğim. İlim bunun için lazım, bunun için okumak lazım. Kuru kuru okumak ne yarar işte? İlim, i̇lim bilmektir, ilim kendim bilmektir. Sen kendin bilmesin, bu nasıl? Bu nice okumaktır? Diye. Bir gayesi var. Allah'ı okumak, harf harf, kelime kelime. Elimatullah, logos, hep ilahi, Allah'a doğru bir gidiş. Bir de alim olup da yani ilim sahibi olup da izmik izleyenlerden bahsediyor hocam Esad Efendi. Ee, bununla alakalı yani bir ilahi tehdit olduğunu e, söylüyor yani. Evet alimler ve şeyhler diyor Esad eribli Hazretleri çok güzel söylemiş. Alimler ve şeyhler kadın erkek kim olursa olsun herkese dinin emirlerini öğretmeleri gerekir. Kimse bundan geri kalmamalıdır. Evet. Zira ilim öğrenmekten geri doğan, duran kimse ile yani ilim öğrenmekten kaçan insanlar var. Onu şuraya koyduk. Bir de bilgi halde onu gizleyenlere Allah'ın bir tehdidi vardır. Evet. Allah'ın tehdidi vardır. İşte Esat Efendi Hazretlerine göre Kudüs'e sürru o Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresinin 159 nolu ayet-i kerimesi bunu anlatıyor. Diyor ki İndirdiğimiz açık ayetlerimizi ve hidayeti kitapta açık olarak beyan ettikten sonra o gizleyenler yok mu? O gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet ediciler lanet eder. Ayet-i kerimesi, ilmi gizleyenler için bir tehdittir. Evet. Gizlemek yok. Ilmi ifşa etmek, yaymak. Geniş geliş anlatmak, izah etmek, insanların izanına, anlayışına, zekasına, e, yani akıl dünyasına sunmak, anlatmak, anlayabilecekleri seviyeye inmek, oradan yayını yapmak istesidir. Evet. Yani gizlemek bir ilahi tehdide e, sebep olmuş oluyor değil mi hocam? Evet. Yani talebulü ilmi ferid, ala alaküllü diye رجلin ve mer'enin, ala kulli muslimin. Ala kulli muslimin. İlim talep etmek kadın erkek bütün müminlere farzdır. Müslümanın ve müslümetin. Müslümana da farz, Müslüman erkeğe de farz, Müslüman kadına da farz. Dünyayı arzu eden, hadis-i şerif'te öyle söylüyor. Dünya mı istiyorsun? İlim tahsil et. Ahireti mi istiyorsun? Yine ilim tahsil et. Dünyayı ve ikisini aynı anda mı istiyorsun? Yine ilim tahsil et. Yani hem dünya hem ahiret yani yine ilim tahsil etmekten geçiyor evet. yani dikkat et ilim tahsili bir kalite kazanmaktır ta ilk dersimizde anlattığımız gibi ilme değil ilmin bulunduğu obje evet. nesne işte o information odur ilmi çekerseniz bilgisiz information olur değeri kalmaz eşyanın değeri içinde barındırdığı ilimledir O 7,5 milyon liralık araba kamyon çarptıktan sonra 7,5 milyon etmiyor. Halbuki aynı atomlardan yapılmış diyorduk. Evet. Ama o ilk yapıldığındaki bilgi üzere şekliyle o şekli bozulduktan sonra kaybetmiş olduğu o bilgi 7,5 milyon liraya mal olan bir kıymete haiz. Evet. O bilgi o eşyanın içindeyse 7,5 milyon ediyor. Değilse... İşte biz bir nesne olarak kabul edersek kendimizi biraz vulgar bir anlatım, kaba bir anlatım oluyor ama o zaman kalitemiz artıyor. Amelde de öyle. Yaptığın amelde takva yener. Ya yühlezîne âmenû tuqullâhe hakkatukâtih. Evet. Ey inananlar hakkıyla e, takva yerine getirin. Müslümanlara ağır gelmiştir bu. Allahu Teala bunu hafifletmiştir. Ya yühlezîne âmenû tuqullâhe mestetâ'tum. Ey inananlar gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun diyor. Gücünüzün yettiği kadar. Evet. Yani kalite istiyor. Hatta bir defa sattı. Ve le ecrul ahireti hayrullezine <geme> takav. <tinham Lutheran> Yusuf suresi son sayfa. Ve le ecrul ahireti hayrullezine takav. Takvalı olarak İslam'ı yaşamak yaşayanlar için ahiretin ecri daha hayırlıdır. Ahirette bir ücret verilecek ya, takva sahipleri için ahiret ecirini düşünerek amel etmek daha hayırlıdır. Demek ki takvalı insan ahireti düşünerek salih amel işler. Ayet devam ediyor. Efela la Sizin kafanız çalışmıyor mu diyor. Takvalı yaşamak demek kafanın çalışması manasına gelir. Tescil profesörüne sordum. Bir bu ayet-i kerimeye göre takvalı yaşayan bir insan, akıllı takvalı olarak yaşamayan da akılsız anlamına gelir mi dedim. Hı. Gelir dedi bu ayet-i kerimeye göre. Hı. Demek dini ciddi ve takvalı yaşamak kişinin aklının büyüklüğünü gösteriyor. Allah böyle söylüyor. Yusuf suresinin son sayfasında. Evet. İşte ilim nesneye getirdiği kalite. Ve İlmin tek başına izahı onu yapmıştık. Ama bir içinde bulunmazsa kalitesini arttırıyor. Ve bütün varlıklara ilim yüklemesi yapılmıştır. Hep kendi şuurlarındadırlar, bütün varlıklar. Buna panbiyozm diyoruz, panvitalizm diyoruz, tüm canlıcılık diyoruz. Şu uğrilik bir kumrunun, bir güvercinin, bir kartalın, bir akbabanın Kendine göre şuuru olduğu gibi bir odunun, tahtanın, taşın da kendine göre bir şuuru var. Yani ruhu var. El ruh, el ruhun nebati, el ruhul hayvani, el ruhul cemaati diyoruz. Ve en sonunda bizdeki el ruhul insani. Hepsi bunlar bir şuur ifade eden kelimeler. Yani kendinin farkında. Kendiliğini biliyor yani her şey. Allah'ın kodladığı kadarıyla biliyor. Evet efendim. Şimdi bu Esat Efendi bu e, İslam dünyasında bu geri kalış sebeplerini, bu yanlış yerde arayan bir Müslüman gazetecinin kendi öz kültürünü hiç bazı hakaret ifade eden e, ifadelerinden dolayı bir üzüntüsünü ifade ediyor mektubatta ve ilmin ve çalışmanın öneminden bahsediyor e, ve yani asıl ilim ve çalışmak ve kendi öz kültürümüzden kopmayarak ilim yapmanın öneminden bahsediyor. Evet, Esad Efendi Hazretleri gerçekten de yani bilginin, bilginin yanlış anlaşıldığına dair bir kanaati var. Evet, yani bu devirde İslam dünyasının geri kalış sebeplerini yanlış yerde arayan Müslüman bir gazetecinin Kendi öz kültürünü hiçe sayan ve hakaret dolu ifadelerinden dolayı çok üzülür, ilmin ve çalışmasının önemini anlatır. Ancak kendi öz kültürümüzden kopmanın ne kadar yanlış olduğunu ifade eder. E, Mektubatın 23 ve 26. sayfalarında bu şekilde bir açıklama yapıyor. Gerçekten de e, ilimin kendisinde değil, yani ilmin mahiyeti hakkındaki anlaşmazlıktan kaynaklanıyor. Yani kişi öz kültürüne sahip çıkarak evet. ilme ve e, çalışmaya önem vermesi gerektiğini evet. ifade ediyor. Bu ilimden size pek az bir nasip verildi ayet-i e, ifade ederken Esad evet. Efendi e, hocam nasıl açıklama yapıyor? Evet. Bu وَمَا اُوت۪يتُم مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَل۪يلًا Bu İsra suresinin 85 nolu ayet kerimesinde ifade edilen Anlama şöyle bir yaklaşım içerisinde Esad-ı Hazretleri. Zahiri olsun, batini olsun. iddia'yı yı i irfan edenlerin haline teessüf olunmalıdır. Yani ben irfan iddiasındayım. Ben evet. ilim iddiasındayım. Zahiren ve batinen. Yani ilim ve irfanda iddia sahibi olmak... Ya üzücü bir şey. Çünkü ilmin hepsi verilmedi size, az verildi. Evet. Hepsi verilirse o zaman bir tamlıktan gelen iddia olabilir. İstediğiniz kadar uğraşın, ilmin tamamı insana verilmedi. Tamam. O zaman acizlik kelimelerini kullanmak lazım. Fakirane, acizane, ben deniz, bu fakir, bu gibi ifadelerle anlayabildiğim kadarıyla cahilane biz bu kadar anlayabildik gibi. böyle masum ifadeler kullanmakta fayda var. Yani ilim insanın kibrini artırmayacak. Tabii, tabii. Fakrını ve tevazusunu artıracak. Öyle yani olması o, lazım, Onu anlıyoruz. Yani, Bugünkü değil. akademisyenlerin yanına yaklaşamıyorsunuz. Evet. Mümkün değil. Yani ilim insanı iç aleminde gelişmiş en büyük putlardan birisi. Kırması da oldukça zor. Evet. Diyor ki bir takım kişilerin takdir nazarlarına ve değer vermelerine mazhar olmasının tek sebebinin yalnız kendi acız ve iftikarını ikrar ve itiraf eylemekten ibaret olduğunu söyler. Ya Kim ben alimim derse o cahilin ta kendisidir. Keşfül Hafa, cilt 2 352. sayfa. Evet. Yani ben alimim diyen kimse men en ene alimun fehüve cahilun Kim ben alimim derse, o cahilin ta kendisidir. Evet. Bu hadisi, övülmeye layık ahlakın, beğenilen vasıfların hepsi, sebep ve hikmeti sorulmayan, mutlak kudret sahibi Allah'ın bir emaneti olduğu halde, ilim ve irşat gibi faziletlerin kendi şahsına isnadı, kişinin cehaletini ifade eder. Yani ben biliyorum, irşat sahibiyim, fazilet sahibiyim diye kendi zatına, İsnatta yüklemede bulunması o kişinin cahil olduğunu gösterir. Çünkü hepsini veren, nasip eden Allah'tır. Sen bizati sahibi değilsin. İyreti ödünç olarak sende bulunuyor. Ya bugün şurada oturuyorsun, yarın çıkacağın belli. Yani ölüp gideceksin. Senin sonra birilerine kalacak. Benim diye övünmen ne kadar ahmaklıksa bende de bu fazilet vardır diye övünmek kendinin kendi özünden değil. Dışarıdan Allah-u Teala'nın lütfettiği bir şey. Önüne kadar onu veren Allah'a teşekkür etsen olmaz mı? Evet. Olay buralara kadar uzanıyor gidiyor. Yani ilmi de bir emanet olarak görüyoruz. Tabii tabii. Bir tevazu ehli Esad Eribli Ben diyor daha bir çocuk mertebesindeyim diyor. ilimde diyor. Halbuki ilimde müderristir kendisi. Yani ders vermiştir. bütün o devrin geçerli mütedavil ilimlerini almıştır. Evet. Arapçası, Farkçası, Türkçesi, Kürtçesi son derece kuvvetlidir. Ve derslerine bütün İstanbul entelektüeli e katılmaktadır. İlmiye ve takdir etmektedir. Kendisi bu halde ben hala ilim açısından ilim yolunda bir çocuk mertebesindeyim. Dolayısıyla kendisine verilen görevi Yerine getiremeyeceğini ifade eden bir bağlısına kendinize isnat ettiğiniz çocukluğun da Yahya aleyhisselamın çocukluk kabilinden olduğunu henüz sabi iken ona hikmet verdik ayetinin delaletiyle vazifeye mani olmadığını beyan ...ederim demektir. Yani karşısındakini taltif ediyor yani. Taltif ediyor yani. yani. o Ben diyor layık değilim, acizim, bunu yaparım... ...yapamam, ben daha küçük bir çocuğum... ...bunları bilmiyorum diye... ...görevden uzaklaşmak isteyene... ...bu acizliğinin... ...bildirdiği acizliğinin... ...bir fazilet olduğunu... ...tıpkı Hazreti Yahya'ya küçükken... ...ilim ve hikmet verilmişti. Evet. Siz de onun gibisiniz... ...diye taltif ediyor. Yani ben tevada arafa ahullah... Burada karşıdaki müridine e, tevazu etmesi karşılığında onu yükseltiyor. Evet. Yükseltseydi aşağı indirecekti. Çünkü kendini biliyor. Kendini bilenin kıymeti bilinir. Her insan kendini bilemiyor. Evet. Yani ilmin ve hikmetin yaşla alakasının olmadığını ve Allahü Teala'nın bu ilmi dilediğine verebileceğini ifade etmektedir. Esad-ı Hazretleri bu Ee, Yusuf suresinde ki bir ayet-i kerimede yani veffka zi ilmin alim ayet-i kerimesinde 76'ın o ayet-i kerimesinde anlatıldığı gibi her ilim sahibinin üzerinde daha iyi bir bilen vardır. Bu ayet-i kerimeyi Fethur Rabbani alakalı yaptığı bir mütalağının bir dostu tarafından değerlendirilmesi bağlamında zikretmekte ve yaptığı değerlendirmenin uygun olup olmadığı hususunda onun fikir ve düşüncelerini talep etmektedir. Bunu Mektubat'ın 89. sayfasında anlatıyor. Allahü Teala kendi ilim sıfatından insanlara da vermiştir. Biz ancak Allah'ın vermiş olduğu bu ilim sıfatı sayesinde Allah'ı bilebiliriz. Eğer kişide Allah'ın ilim sıfatından bir nebzecik dahi yoksa O kişinin Allah'ı bilmesi mümkün değildir. Mutlak ilim sahibi Cenab-ı Hak Tabii. Biz de biz onu mukayyet. De... Evet. Bu işin gölgesi işte oradan yani ödünç alarak ne kadar verildiyse kabiliyetimiz kadarıyla yansıtıyoruz ilmi. O kadar. Evet. Yine o mürdüne yaptığı duanın nihayetinde Cenab-ı allamul huyub kalen bilip de halen bilmeyen gürühtan eğremesin bizlere. Yani Laf olarak ilmi biliyor ama hal olarak yaşamıyor. Böyle olmaktan bizi korusun. Yani bilgi biliyorum, güzel, her şeyi anlatıyorsun. Peki anlattığını yaşıyor musun? Yok. Ben hep aklıma şu geliyor, ilahi okuyanlar var. Ama ne kadar güzel ilahi okuyorlar. Duygulanıyorum, gözüm de yaşarıyor. He. Ben düşünüyorum yani, iyi güzel okuyorlar. Ama öyle derin manalar var ki, bu manayı, bu ilahi okuyanlar, bu şiir okuyanlar, Acaba hal olarak yaşıyorlar mı? Evet, e, yaşasalar Sami Efendi Hazretleri gibi bizzat ortaya çıkması lazım. Bakıyorsun hallerine öyle bir hal yok. Evet. Yani sesimizle şöhret bulalım. O eda var. Şöhret edası var. Siz yiyorsunuz bunu. Halbuki o şiirleri yazan, söyleyen sufiler hangi duygularla yazdılar? değil mi? Onları tabii... çok meşhur bir şair vardı. Evet. Erzurum'da dedim ki... ...ya şiirlerin çok güzel. Kendisi de akademisi. Ya güzel yazıyor hakikaten. Fakat... ...yani okuyorum... ...böyle suya daldım... ...kuru çıktım gibi oluyor. Evet. Ama Yunus Emre'nin şiirlerine dalıyorum... ...dalıyorum bir ırmağa... ...ıslanarak çıkıyorum. Bir iz kalıyor bende şiirden. Ama sizin yazdığınız şiirlerden... ...bende bir iz kalmıyor... Siz gece kalkıp teheccid vakti, gecenin iki buçuk, üçünde, dördünde mi yazıyorsunuz? Yoksa gündüz, böyle güneş ışığı altında mı yazıyorsunuz? Efendim ben güneş ışığı altında gündüz yazıyorum dedi. Yani gece bereketi, teheccid bereketi yok. O hali yaşamıyor. Derviş olun dedim. O etkili şiirler ortaya çıkar. Evet. Evet. Muhterem dinleyenler, programın bu bölümünde muhterem hocamız bize Sad Efendi Hazretleri'nin merakından. bahsediyorlar. Kıymetli hocam, Esad Efendi Hazretlerinin yetiştirdiği en önemli şahsiyet belki Sami Efendi Hazretleri. Bu Sami Efendi Hazretlerinin dergaha gelip, Esad Efendi'ye ile alakalı bir ankıbe var. Bundan dinleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Sami Efendimizin intisabı. i̇ntisabı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdillahi Rabbil alemin. Eselatü vesselam aleyhe rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim Sami Efendi Hazretlerinin Kudüs-ü Esa Esadervio Hazretlerine intisabı nasıl oldu? Sami Efendi Hazretleri Kudüs-ü 1910 1915 yılları arasında İstanbul'da Hukuk Fakültesini okuyup birincilikle bitirir. Eski adı Darülfu'nun Evet. Darülfu'nun hukuk fakültesi. Evet. Ve birincilikle bitirmiştir. Yani. Ama o mesleği icra etmemiş yani. İşte mahsurlu bulmuş. Hakimliği, avukat. Ya adaletli olamazsam. Büyük adaletli günde ben ne yapacağım? Öylesine ki Pezdevi'nin galiba usulü Okuduğu yıllardan Sami Efendi Hazretleri, o kitap tabii nasılsa ezberlemiş. Evet. Rahmetli Abdullah Sıvacı Hoca Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerine gidiyordum, Rumeli Yakasında ders alıyordum diyor. O zaman daha genç dekkanlıyım, 15, 16, 17. Arada bir Sami Efendi'ye de geliyordum, ziyaret ediyordum. Bana soruyordu. 1950'li yıllar. Evet. Ona soruyordum Sami Efendi. Pardon Sami Efendimiz bana sordu bir gün. Abdullah evladım bugün ne okudunuz? Efendim Pezdevi'nin işte şunu okuduk falan. Bir ibare. Halbuki orada Süleyman Hilmi Tunan Hazretleri evladım bu devirde bu ilmi bilen kalmadı demiş. O günde Sami Efendi ziyaret dedim diyor. Evladım nereye okudunuz bugün? İşte Pezdevi'den şuraya okuduk efendim. Hmm. Dedim diyor. Öyle söyleyince sembifinastlere nereye okudunuz evladım? Deyince başlı söyledim Başladı okumaya diyor. Ezberden. Ben de açtım kitabı diyor. Takip ettim diyor. Bir buçuk sayfa okudu sembifinastlere ezberden diyor. Allah Allah. Karşı yakada bu devirde bilen yok diyor. Bu yakaya geçiyorum ezberden okuyan var diyor. Sembifinastların yani ilmi seviyesi evet. böyle yüksek bir. Yüksek. Yani. Ve evet. ilmi hiç zaman putlaştırmamış. Evet. Ben bile şu yaşlı halimde i̇şte. sakallı, beli bükülmüş, yaşlılık halimde bazen bana hacıdayı diyorlar, mutlu oluyorum. Evet. Yani hocam, sayın profesörüm, bilmem ne, o kadar garip geliyor ki bana halkın arasına karışmak ne kadar güzel bir şey. Akademisyenler, akademisyenliklerini puklaştırdıkları için küsjetçik etmek hiç hoşlarına gitmez. Evet. Halta bakasına mı ineceğim hesabı vardır. Dilim bozulacak. Halbuki Osmanlı uleması huzur dersleriyle Sultan Ayasuf'a da işte balıkçı esnafına efendim söyleyeyim soğancı esnafına poştasıına, demircisine, bakırcısına, yüncüsüne manifatürasına, halka bakasına Kadib-i okuturdu. okutururdu. kadib Evet. Efendim Serasi'nin mevzulunu okurlardı. Ne kitaplar okunmuş İstanbul'da. Bugünkü akademisyenlere bir kürsüye çıkıp da herhangi bir şeyleri saptıramıyorsunuz. Zül olarak görüyor. Ben akademisyenim diyor. Böyle yeni yetişme akademisyenler oluyor bazen. Evet. Evladım şurada bir vakfa, yarım ton gömür gelmiş. Hadi bir küfe al da taşıyorsun. Ben ilim adamı olacağım. Taşımam diyor. Daha evet. ilim okumanın ne manaya geldiğini bilmiyor. Evet. Şu Sami Efendi Hazretleri'nde bu ilim putu yoktu. Maalesef bu ilim putu bu şeyden sonra pozitivizm, Auguste Comte pozitivizmi yaygınlaştığından itibaren bütün dünyaya ilim bir put haline gelmiştir. İlim putlaştırılmıştır. Yani insan da onunla beraber putlaşmıştır. Yani kendine megalomonya yüklemiştir insan. Ben, beni, egosu gelişmiştir. Yani bunlar hep sıkıntılı şeyler. Sami Efendi Hazretleri'nde bunların hiçbiri yok. Yani kibri artırıyor değil mi hocam? Kibiri, e, maalesef evet. kibri artırıyor. Zaten şeytanı e, bu duruma düşüren meleklere öğretmenlik yapmasıydı. İblisin. Ben öğretmenim diyor yani biliyorum diyor. Biliyorum dediğin an bitmiştir. Biliyorumla bitiyorum kelimesi aynı manada. Evet. evet siz biliyorsunuz. Biz bilmiyoruz. Bitiyorum Buyurun abi. konuşun tabii meydansızlendir. ...her şeyi bilenler çoğaldı. Hiç bilmeyen ümmiler azaldı. İşte hukuk fakületini bitirdikten sonra... ...ki birincilik de bitirmiştir. Evet. Mezun olduktan sonra... ...askerliğini yine İstanbul'da... ...levazım subay olarak yapar. Askerlik görevi bitince... ...gümüşhanevi dergahına intisap eder. İlmiye sınıfından olduğu için... ...hemen erbağine alıştırıp... ...riyaziyet yaptırılır. Orada iki erbağini... ...üst üste çıkardığı halde... ...Sami Efendi'nin kalbinde... fütühat olmaz. Yani bir kırk gün... ...karanlık bir odada kalıyor. Gümüşhanevi Evet. Günde bir avuç mercimek çorbası... ...başka bir şey yok. Kırk gün. Ama kalbinde bir hareket olmuyor. Çünkü nasibi orası değil. Evet. Arkasından bir ikinci kırk. Yine bir açılma... fütühat olmuyor... çünkü müftahı gizli kelami dergahındadır çünkü açılması Hazreti Ebül'ün duasındadır çünkü Gümüşhane vaziyetlerin değil o da büyük bir veli ama anahtar Esad Hazretlerin elinde evet bunun üzerine arkadaşlarından Hoca Rüşdi efendi bir de kelami dergahına Esad efendiye gidelimler bunun üzerine Kelami dergahına gelirler. Yani bu Gümüşhanevi dergahında kaldığı süre aşağı yukarı ne kadar oluyor hocam? Bu durumda yani, 80 bu durumda, gün falan. Yani 80, evet. 100 gün. Evet. Yani şöyle böyle 3 ay falan. 3 ay Yaklaşık kaldı. 3 ay kalmış. Evet. Ve arkadaşı Rüştü efendi ile beraber Kelami dergahına giderler. Hoca Rüştü efendi, efendim der, sınıf arkadaşım Adanalı Sami efendi. Tanıtır. Evet. Esad Efendi Kuddise Sürr'ü Hazretleri önce sessizce Sami Efendi Hazretleri'ne hikmetle, tefekkürle uzun uzun şöyle bir bakar. Uzun uzun bakmış. şöyle. Ben öyle zannediyorum ki bu ilk karşılaşmada uzun uzun Sami Efendi Hazretleri'ne bakması ne verilecekse o sırada vermiş. Çünkü Seyri Sürük'ü Sami Efendi Hazretleri 52 günde tamamlamış. Aşıyı orada almış, ilk görüşünde. Yani bir iltifat var yani, bir iltifat Allah'tan, Allah'tan gelen bir dürtüyle, bir bir dürtüyle. Allah bak diyor. O evet. da ona bakıyor. Yani e, ve marameyte izramete velakinne Allah harama atana değil aktıran'a bak. Bakana değil bak, baktırana bak. Evet. Bu olay burada var. Sami Hazretleri'nin. Bu tabi özel kabiliyet Allah tarafında e, kabul edilme makbuliyetle alakalı bir şey. Bunları biz bilmiyoruz. Evet. Esad Efendi Hazretleri önce sessizce bu şekilde baktıktan sonra iki tane kelime kullanır. Bizim sayılır. Evet. çok Bizim sayılır. Yani aldık kabul ettik. Evet. Ve orada hususi bir görüşme yapar. Sami Efendi Hazretlerinden istihare yapmasını ister. Sami Efendi arda arda istihareler yapar. İstiharelerinde büyük inkişaflar vuku bulur. Neticede Sami Efendi Kuddüs-ü Esat Esad Efendi'den manevi ders alarak ona intisam eder. Sami Efendi Kuddüs-ü çok kabiliyetli bir derviş olduğu için, normalde 7-8 sene süren seyir-i 52 günde tamamlar. Çok kısa bir süre değil mi? 52 günde. Esat Efendi Kuddüse Sürr'ü Hazretleri'nin oğlu Mehmet Ali Efendi şöyle diyor. Bizim bu kelami dergahında bir buçuk insan getişmiştir. Birisi Adanalı Sami Efendi'dir. Diğeri de Behice Hanım. Mahkemelerde onu da çok yargılamışlar. Evet Behice Hanım. Yani bu kadın ama nasıl tarif edeyim. Rıcal diyoruz, rıcal. Erkek diyoruz evet. maneviyatta. Yani kendini bu yolda tamamen feda etmiş. Yani aslında yetişen çok kişi var da bunlar yani, ayrı evet, bir hususiyetleri evet. olduğundan dolayı herhalde bu şekilde. Yani bu şeyi ben bunu değerlendirirken dergâhta her türden insan yetişmiş. yani Her evet. türden insan yetişmiş. Yani o kadar çok o kelam-i çalıştım ki, 30 yıl içerisinde. Evet. O kelam-i sanki sihirli bir el, kime dokandıysa o el, onu altın haline getirmiş. Bakır, nefis bakırlığından kurtulmuş. Ruhun altın, kalbin altın yapsına dönüştürmüş. İstanbul'da bir maneviyat okulu olmuş. Yani. Evet. Çok büyük bir maneviyat okulu. Esad-i Hazretleri yani Anlatılamaz bizzat. Bana göre öyle. O yazdığı mektubatı da Allah razı olsun Hasan Kamil Yılmaz Bey ile İrfan Bey çok güzel sadeleştirmişler. Çok ideal bir sadeleştirme. Ve Osmanlıcası da o kadar ağır. O kadar sanki divani yazılmış. Padişah mektubu gibi. böyle Çok ağır üstü platen yazar. Gazetelerde epi yazısı çıkmış. Evet. Yani de yazar. Yani o devirin muharrirlerinden Evet. zaman yine e, Dişi Mehmet ile, evet. alakalı. Dişi Mehmet Efendi'nin görmüş olduğu bir rüyadan bahsediliyor. Evet. Bu Esad Efendi ile alakalı olduğu için. E, biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Yani... Teşekkür ederim. Buyurun. Daha geçen haftada anlatmıştık. Evet. İşte Müderris İsmail Efendi'nin Rabuta'ya aklının ermeyişi. Evet. Dişi Mehmet Efendi de kafasana takılmış yani Rabuta. çoğu da en büyük eleştiriler bunu rabatanın ne olduğunu anlamayanlardan geliyor. Bilmiyorsunuz, bir şey diyemiyorsunuz. Hı hı. iyi anlayamıyor yani. Evet. Sevgi dilini bilmiyor. Kalp alemini bilmiyor. Maneviyattan yoksun. Anlayışı dar. Düşmemede efendi Esad erbil hazretlerinden Kuddise sırruh'tan ders aldıktan sonra Konya'ya dönüyor. Tecvit vakitlerinde vazifeye başlıyor. Ancak Rabıta konusunda kafasında tereddütler var. Evet. İşin tuhafı ne biliyor musunuz? Rahmetli Rıza Şöylü Hoca 1976 senesinde fakire Boyacı Ali Camisi'nde bir ikinli namazından sonra, cuma günü ikin namazından sonra işte askerlikten de gelmişiz. İlahi Fakültesi talebesiyiz. Evet. Orada e, Minber'in yanında, sağında Mustafa Ercan Hocam da var. Allah uzun ömür versin. Büyük bir evliyadır o. Ders verdi Rıza Çırlı Hoca. 1976 senesinde. 76 senesinde. 39 sene oldu ders alalı. Evet. Ders aldım. İşte izah etti bana. Efendim neye dikkat edeyim? Bana dedi ki, hocam dedi. Teslimiyete dikkat edin dedi. Yani burada zurna'nın zırh desteği delik teslimiyet. İstediğin kadar noksanın olsun. İstediğin kadar günahkar ol. İstediğin kadar düşük ol. Eksik ol. En arka vagon ol. Ne olursan ol. Ama kalbinle efendini sev ve bağlılığın tam olsun. Bunu kaybetme. Nispetin kaybolmasın. Yani lokomotifinden giriyor. Boş bir vagon olarak arkada tam bir teslimiyet. O nereye? Biz doğruya. Evet. Efendim... Tevse başladım ben. Beş sene süreyi beş yıl. Ya rabıta şirk mi değil mi? Kafamda benim problem oldu. Ya çekiyor. Bakıyorum ya Abdullah işte hocamız var. Benim hocam. Ondan dört sene tefsir, fıkıh, hadis ve Arap edebiyatı okudum. Dört sene. Evet. Alim. Rabbani bir alim. Hala hayatta. Ayaklarının tozu, törabih olayım. Büyük bir insan. Bakıyorum bu yolda o var. Örza Çörlü Hoca da bir allame bir insan. Efendim söyleyeyim Osman Şevket hocamız var. Kıymetli hocalarımız var. Ya bunlar bu yolda gidiyor. Ben de gidiyorum tamam. Mutlaka bu rabıtanın var bir hikmeti. Ama bana rabıtayı kimse anlatamıyor. Hiç kimse rabıtayı bana anlatamıyor. Evet, Beş yıl böyle devam ediyor. Soru işaretleri var. Yani. E, so, rabıta yapıyorum. Bir şey yok. Evet. Yapıyorum ama Adıma yanlış mı yapıyorum diyor. O duygüle yapıyorum. Evet. Bir şekilde manen o çözüldü. Meseleyi anladım. Mesele anlaşıldı. Evet. Tabii onu söylememiz, anlatmamamız lazım. Herkes bir yönden anlamaya çalışıyor. Bizim biz de bir şekilde e, rabıtanın ne olduğunu e, ne olduğunu anladık. Hem de yakini bir şekilde anladık. Hal, e, hal. Şimdi bu radyoda bunu anlatmaya kalksam. Dinleyenlerin kafası karışır. Anlatmasam daha iyi olur. Yalnız basit bir şey anlatayım. Akşemseddin'in menakıbını Ali İhsan Yurt Hoca yazarken menakıb da bir şey anlatıyor Akşemseddin'in. İstanbul fethedilecek. Fatih Mehmet işte Şafak'ta saldıracak İstanbul top kapı sorularına falan. Akşemseddin diyor ki yarın fetih olacak diyor. Sen de zikir olarak şunu çek diyor. Ahmet Fakih'i. Ahmet Fakih'i, Ahmet Fakih'i, Ahmet Fakih'i. Fatih Sultan Mehmet anlamamış meseleyi ama hocası öyle söylediğine göre var bir hikmeti. Sürekli kıbleye Ahmet Fakih'i, Ahmet Fakih'i, Ahmet Fakih'i. İki saat, üç saat sürekli bu ismi tekrarlamış. Evet. Ertesi günde işte savaşla İstanbul'a giriliyor. Topkapı surlarından Ulubatlı Hasan'ın dikmiş olduğu bayrak Falan işte küçük kapıdan ilk defa Osmanlı ordusu giriyor. Fetih oluyor. Ama Fahri Mehmet Han merak ediyor. Bu Ahmet Fakih kim diyor. Bir boş bir zamanında Akşem Settin Hazretleri'ne soruyor. Efendim bu Ahmet Fakih kim diyor. Evladım biziz diyor. Hmm. Ee, siz Ahmet Fakih derken bize rabıta yapıyordunuz diyor. Adımızı andığınız zaman bizim ruhaniyetimiz... harekete geçiyor diyor. Biz de secdeye kapanmış ağlayarak İstanbul fetih olsun ya Rabb'i diye dua ediyordukca. Evet, şey i̇şte buna benzer bir olayla ben rabıta'yı kendi açımdan, kendime göre çözdüm. Daha sonra bilgimiz arttıkça, meseleler ortaya çıktıkça daha iyi anladım ve rabıta meselesini. Bugün en rahat bir şekilde çözebilmemde en büyük yardımcı profesör Karl Gustav Jung'un psikanalitik metod var. Onu okudum, rabıta olması olmaz. Rabıta şart. Yılların mürakabeli derişisiniz, rabıtaya ben hala ihtiyaç duyuyorum. Ben Efendimiz seviyorum. Yani evet. Yanlışım çok benim. Hatam çok. Olsun ben Efendimiz'e bağlıyım, seviyorum. Kötüyüz ama, boşuz ama, öndeki vavona biz bağlıyız. Onun kitaplarını okuduktan sonra, iki kere iki dört eder gibi, ...konu açıklandı, ortaya çalıştım, rahatladım ben... ...elhamdülillah. Ama benim bu yaşadığımı... ...herkes anladım kadarıyla yaşıyor. O devirde bunu bana anlatacak adam yoktu. Ben o sıkıntım vardı. Evet. Ve akademisyon olduktan sonra... ...22 saatlik... ...22 konferans... ...rabıta üzerine konuşmayı yaptım. Şimdi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde... ...onların kimisi 19. bölümü... ...kim 18. bölümün, kimi 3. bölümü... ...dağınık bir vaziyette dinleniliyormuş. Ama... ...bu konuşmayı yapalı da... ...yaklaşık bir yirmi sene oldu. Bin dokuz yüz doksan beş senelerini yapmıştım. Evet. Ama çok güzel... ...rabıtayı anlatıyordum. Yirmi iki saatte... ...rabıta anlatmıştım. İnsanların kafaları... ...gönülleri rahat etmesi lazım. Keşke onları toparlayabilsek de... ...kitap olarak yayınlayabilsek. İnşallah. İşte zavallı D.C. Mehmet Efendi de kafasına takılmış. Benim kafama takılan onun da kafasına takılmış. İlim adamlarında bu var. Evet... Gidiyor, Kaşıkçı Ali Rıza Efendi'ye soruyor. Müderris Osman Efendi'ye soruyor. Ama onların verdiği cevaplardan tatmin olmuyor. Bunlar da hepsi alim adamlar değil mi? Tabii yani tabii. Kıymetli insanlar. Dişi Mehmet Efendi iç alemindeki bu fırtınayla boğuşurken... ...ihlaslı arayışının semeresini çok içmeden görüyor. Mübarek bir gecede rahmani, müjdeci bir rüya görüyor. Evet. Rüyamda İstanbul'daydım diyor. Dişi Mehmet Efendi. Bakıyorum. İhvan kardeşlerimin hepsi bir yere gidiyor. Soruyorum, nereye gidiyorsunuz? Bana Tahal Hariri Hazretleri'nin mezarını ziyarete gidiyor. Esad Efendimiz de gelecek birazdan diyorlar. Evet. Tam o sırada Esad Efendi Hazretlerimiz geldi. Hadi yürüyün dedi. Hep beraber gittik. Tahal Hariri Hazretleri Kudüs'ün mezarının başına vardık. Bütün ihvan Mezarın etrafında daire olduk. Tam karşımda mütebessim çehresiyle Esat Efendimiz Kuddüs ruhu ayakta duruyor. Derken ansızın bütün ıhvan o topluluğunda kayboldu. Sadece Esat Efendimiz ben kaldım. O ve ben karşı karşıyayız. Evet. Aramızda Talihariri Hazretleri'nin mezarı var. O sırada kabir bir deniz haline geldi. Dalgalanmaya başladı. Dalgalar bir geliyor bana vuruyor, bir dönüp Esad'ın bir aziretlerine vuruyor. Dalga ondan bana, benden ona gidip geliyor. Bu durum rüyada bir müddet devam etti. Derken Esad Efendi'miz Kudüs'e suru bir arabasını kaldırdı, bana baktı ve tebessüm etti. Evet. Evladım Mehmet Efendi, ne diye merak ediyorsun? Durmuş işte da bu gördüğün gibi, bu dalgalar gibi. Sizden bize, bizden size. Rabı tabu. Ne kadar bağlanırsan o kadar nasip alırsın. Ruhlardan ruhlara akan bir şey bu. Ruhları aşk ile yakan bir şey bu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hocam. Allah razı olsun. Bu çok güzel bir hatıra. Kıymetli dinleyenler programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.